Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Şimdi arada dört kısacık ayetlik bir bölüm giriyor ki bu bölüm şimdiye kadar anlatılan çeşitli nebilerin kavimleriyle başlarından geçen olayları anlatan kıssaları ve bu kıssalardan çıkartılacak ibretleri Musa Aleyhisselam ve Firavun'un mücadelesinde özetleyerek müşahhaslaştırıyor. Onunla bağlıyor. Ondan sonra başka bir konu. Sonra göreceksiniz bir daha Musa Aleyhisselam'ın kıssası bir daha gelecek bu surede. Ama gayet burada dediğim gibi Musa Aleyhisselam'ın şahsında, Musa Aleyhisselam'a karşı çıkanların şahsında imanın ve küfrün müminlerin ve kafirlerin akıbetlerini ve mukayesesini ifade yerindeyse yapmaktır. Ne bakımdan? Can alıcı en önemli hususlar bakımından. Diyor ki Estaizu Billah Velekad erselna Musa bi ayatina ve sultadin Andolsun biz Musayı ayetlerimizle ve apaçık, besbelli kesin bir delil ile gönderdik. Bütün peygamberler böyle gönderilmişti. Bütün peygamberler Allah'ın kendilerine verdiği özel mucizelerle ve onlara indirmiş olduğu delil ve vahilerle ne yapılmıştı? Kavimlerine gönderilmişti. Kime? İla Firavuna ve melâihi. Musa Aleyhisselam'ı biz ayetlerimizle ve apaçık delillerle Firavuna ve onun etrafındaki ileri gelenlere göndermiştik. Her bir kavmin elebaşıları, ileri gelenleri, önde olanları, öbürlerini kontrol altında tutanları vardır. Her bir kavim daima birileri öndedir, öbürleri onların arkalarından gider. Tarihin geçmiş dönemlerinde de böyle olmuştu. Dikkat edilirse günümüzde de aslında böyledir. Birileri öndedir ve birileri onların peşinden gider. Fakat hakta önde olanlar ne kadar şerefli, ne kadar değerli ve kıymetli iseler, batıl nizamlarda ve itikatlarda önde olanlar, söz meclisten dışarı o kadar aşağılık, o kadar rezil, o kadar seviyesizdirler. Bu bir vakadır. Günümüzde insanlar kimin peşinden gidiyor? Batılda. Sözüm ona işte yazarları var, çizerleri var, yıldızları var. Yıldız diyorlar. Ne yıldızsa. Şarkıcıları var, türkücüleri var, dansçıları var, futbolcuları var. Varolu var. Buna peşinden gidiyorlar. Başka şansları da yok. Çünkü eğer biz ifade yerindeyse hakk ile batıl arasındaki çizgiyi sıfır nokta kabul edersek tamam mı? Hakkı sıfırdan yukarıya çıktıkça hakkın önderleri en üsttedir. Batılı da o çizgiden aşağı kabul edersek onun önderleri de en diptedir. Onun için şeytan cehennemin endibindedir. Bütün batılcıların da önderi şeytandır. Diktatörlerin, batıl düşünürlerin, felsefecilerin, batıl din uydurmacılarının, ataların, putların, bilmem hepsinin önünde o şeytan var. Hepsi de şeytanın önünden gidecekler. Ha, Firavun kavminin de önünde Firavun var. Ondan sonra, firavundan sonra yönetimde gelenler. Kur'an-ı Kerim bunların bir kısmını yeri geldikçe gündem ediyor. Haman'ı var, değil mi? Karun'u var, yerine göre belamı var, su var, busu var. Zenginleri var, varlıklıları var, ordu komutanları var. Yüksek rütbeliler vesaireler falan. Bunlar hepsi firavunun ileri gelenleri. İşte bunlara, dolayısıyla onların peşinden gidenlere, Musa aleyhisselam ve Musa'nın gibi bütün nebiler ve Muhammed aleyhisselatü vesselamdan sonra da, Muhammed aleyhisselatü vesselamın izini takip eden bu dinin gerçek Rabbani alimleri, batılın önderlerine ve ileri gelenlerine, apaçık delilleriyle bu dini açıklamış izah etmişlerdir. Ona davet etmişlerdir. Ama ayak takımı bu ileri gelenlerin ve Firavun nizamının takipçileri apaçık delilleri Musa aleyhisselamın ayetlerini takip edecekleri onların izinden gidecekleri yerde ne yaptılar? Fettebau emre firavun. Firavun'un emrine. Onun işine tabi oldular. Onun gidişine uydular. Ama onun gidişi yolu ne? Ve ma emru firavun birşid. Ama Firavun'un gidişi doğru bir gidiş değildi. Firavun'un gidişi gidiş değil. Tarih boyunca çizgi budur. Ya burada ayet-i kerimede belirtildiği gibi Musa aleyhisselamın ve takipçilerinin çizgisi ya da Firavun'un ve takipçilerinin çizgisi. İki arada bir derede çizgi yok. İki arada bir derede münafıklık var. Çizgiler ana yolda net. Yollarda net. Musa aleyhisselamın yolu Firavun'un aleyhillâne'nin yolu. Firavun'un yolu belli. Onun emri doğruya götüren, irşad edici bir emir, doğruya yönlendiren bir emir değildi. Onun gidişi doğru bir yol değildi. Yolu yol değildi kısacası. Fakat bu dünyada ne iseniz ahirette de osunuz. Bu dünyada kimin peşinden gittiyseniz ahirette de onun arkasından gideceksiniz. Onun için kimin arkasından gittiğinize, gideceğinize dikkat edin. Kiminle beraber olmak istiyorsun? onu kendine rehber edin. Çünkü bakın, Firavun'un emrine uyanların akıbetine, Firavun'la birlikte, يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde, kavminin önüne gelecek. Önderi olacak. Dünyada da onun peşinden diler. Kıyamet gününde de Firavun onların önüne geçecek. Kavmi de arkasında. Herkes neredeyse dünyada yine o sıralamada orada olacak. Buna kıyasla Marx'ın peşinden gidenlerin önünde Marx olacak. Adam simitin arkasından gidenler önünde o olacak. Faraza Rousseau'nun, Kant'ın, Descartes'ın, Spinoza'nın, kim ol derseniz deyin. Veya filozofların veya siyasilerin veya ahlakçıların veya şunların veya bunların. Hak batıl önderlerinin kim olursa olsun onlar arkasından gidecek. O önde olacak. Onlar onun arkasında hizaya girecekler. Sıralarını yerlerini alacaklar. O nereye? Onlar oraya. Yok öndeki bir tarafa gidecek. Arkadaki bir tarafa. Hayır öyle bir şey yok. Ha gidecekleri o ana yerde belki mertebeleri farklı olacak. Biri cehennemin daha derininde. Biri daha yukarısında olabilecek. Ama hepsi cehennemde olacak. Hepsi cehennemde olur Peki Firavun. Kıyamet gününde kavminin önüne gidecek, geçecek. Onlar da onun arkasına takılacak. Nereye götürecek onları? fe evradehumunner <gülüyor> Onları ateşe götürecek. Burada çok edebi bakımdan, Kur'an anlatımı açısından çok ilginç dikkat çekici bir ifade var bu evredenin kökünü teşkil eden verede fiili susuz kimsenin suya gitmesi demektir. O susamışları Firavun suya değil cehennem ateşine götürecek. Dehşetin ne kadar azametli olduğunun farkında mıyız? Kıyamette mahşerde Susamış o zavallılar, günahkarlar Rıh Firavun netice itibariyle ateşe götürecek. Zaten susuzluktan kavrulan o topluluk ateşte bir daha kavrulacak. Ayet-i Kerime'deki anlatımın dehşetine, korkunçluğuna bir bak. Eğer bu ibarede insanların Akıllarını okuyanların akıllarını başlarına getirmiyorsa, Gerçekten insan merak eder. Bu insanların akılları neyle başlarına gelecek? Fe evredehumun Ve onları şöyle de anlayabiliriz. O susamış, suya ihtiyacı olan, Belki bir damla su için, Mümkün olsaydı, dünyaya sahip olsaydı, Dünyayı ve dünyadaki her şeyi verebilecek durumda olan bu insanları Firavun suya değil, cehenneme götürecek. O onların önlerinde, onlar onun arkasında cehenneme gidecekler. Ne kadar korkunç bir vaziyet değil mi? Rabbim muhafaza buyursun. Ayet-i kerime işte korkunçluğu şöyle devamında dile getiriyor. Ve bisel virdul mevrud. O varılan yer su olması gereken ve su ihtiyaçlarını karşılaması umulan güya o yer bu gibi arayış içerisinde olan o zavallılar için varılacak <gülüyor> ne kötü bir yer varılacak ne kötü bir yerdir üstelik ve utbi'u fi hâzihi le'neten ve yevmel giyana bu dünyada arkalarından lanet ulaştırıldı onlara lanet takıldı onların arkalarına bir de kıyamet gününde de takılacak bu lanet. Bu dünyada da kıyamette de arkalarına lanet takılacak. Lanet arkalarını bırakmayacak. Lanetten kurtulamayacaklar. Bu dünyada da ahirette de. Bi serrifdül marfud. Rift de bağış ve ikram demektir. Bağış ve ikram. İslamdan önce Mekke'de mesela bir görev vardı, adı ifade. Bu görev şu demekti: gelen hacılara yemek ve benzeri ikramlar hazırlarlardı. Ona rifade deniliyordu, aynı kökten geliyor. Bu buna Arapçada edebi üslub olarak tehekküm denilir. Tehkküm. Tehakküm De değil, ha harfiyle değil. He ile. Yani alaylı anlatım. Çok görürsün gibi diyoruz ya mesela bana. Alırsın alırsın tabii tabii falan. O manada bir anlatım Onlara yapılacak olan <gülüyor> sözüm ona bağış. Ne kötü bir bağış olacak. Ona bağış mı denir? Diyor yani. Ama onlar öyle zannediyor. İşte verilecek olan bu. Yani o kadar bedbahtırlar ki onlara bağış yapılmak istense bile bağış yapılacak olsa bile ateş yapılır ancak. Ancak ateş bağışlanabilir onlara. Yani bilmiyorum anlatabiliyor muyum ayet-i kerimedeki anlatımın böyle müstesna bir anlatım. Ne kadar müstesna bir anlatım oldu. Bundan ötesi onların hallerinin korkunçluğu Nasıl anlatılır? Gerçekten mümkün değil. Acaba bunu yeteri kadar ben anlatabildiğimi zannetmiyorum. Ama inşallah siz böyle anlatabildiklerimizden anlatamadıklarımızı adım adım yükselterek anlarsınız. Dolayısıyla bakın. Rabbim biz Müslümanlara çok yardım etsin ki. Biz de bütün gücümüzle, takatimizle, onun ihsan ve yardımıyla bu dinin parlak hakikatlerini insanlara aktarabilelim. Gerçekten bunlar büyük gerçekler, büyük hakikatler. Ve insanların bu hakikatlerden haberleri yok. Haberleri yok. Hani... Lut Aleyhisselam gördük ya ne demişti? Keşke benim size karşı koyabilecek bir gücüm olsaydı veya pek sağlam bir güce dayanabilseydim. Biz de o kadar dini anlatmak noktasında aciz ve yetersiziz ki gerek ilmi imkanlarımız, gerek Anlatabilme kabiliyet ve gücümüz ve gerek bunun için gerekli altyapımız. Çok çok zayıf ve yetersiz. Fakat her şeye rağmen biz üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Yapabildiğimiz kadarından da sorumluyuz diyerek teselli buluyoruz. Cenab-ı Allah'tan imkanlarımızı arttırmasını etkimizi de Çoğaltmasını Ve her şeyden önemlisi İhlas ve samimiyetimizi Hiçbir zaman eksiltmemesini Bozmamasını eder. Çünkü ihlas ve samimiyet Olmayınca yaptığımız işlerin Belki başkalarına faydası dokunur ama Bize faydası olmaz Veya çok azalır O nispet Rabbim amellerimizi de Boşa çıkarmasın. Amen. Amellerimizi hem ıslah etsin Hem boşa çıkarmasın. İşte diyor 100. ayet-i kerime ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْقُرَى İşte bu anlattıklarımız önceki kasabaların, şehirlerin haberlerinin bir kısmıdır. Hepsi değil. Hepsi Kur'an bize tarih anlatmıyor. Kur'an bize İbret alacağımız hadiselerin özünü, kısalarını anlatıyor. Min burada işte tabiyyedir. Yani bir kısım. Bunlar o geçmiş kasabaların, yani geçmiş kasabalarda, şehirlerde yaşayan ahalinin haberlerinin bir kısmıdır. Nacuso aleik. Bunları sana anlatıyoruz kısa olarak. Min qaimun ve hasîd. Bu kasabaların bir kısmının kalıntıları ayakta duruyor. Giderken görüyoruz bir yılın tarihi şehirler var dünyanın çeşitli yerlerinden. Her yerde var bu. Yalnız Türkiye'de değil. İran'da var benim Avrupa'da var, şurada var, her yerde var. Hindistan'da var, Çin'de var, Afrika'sında var, var. Kimisi ayakta duruyor diyor. Bu anlattığımız kasabaların bir kısmı. Ve minha qaimun ve Bir kısmı da tırpanla biçilmişçesine yok olmuştur. Onlardan eser kalmamış. Bunların kalması veya kalmamasının ehemmiyeti yok. Bizim için. Ehemmiyet, biz bu anlatılan kıssaların neresindeyiz? Önemli olan bu. Bu kıssaların bize telkini nedir? Bu kıssaların bize gösterdiği istikamet nedir? Ve biz kıssanın gösterdiği istikametlerin Hangisinin peşinden gidiyoruz? Musa'nın arkasından mı gidiyoruz? Firavun'un arkasından mı gidiyoruz? Veya Musa'nın yaptığını, mesajını, davasını mı yükleniyoruz? Yoksa Firavunlaşmış mıyız maazallah? Odur. Mesele bu. Ve neticede biz de ya birilerinin önüne geçeceğiz veyahut da Birilerinin arkasından gideceğiz. Ama mutlaka netice itibariyle önderlerden bir önderin arkasından gideceğiz. Her insan o gün diyor mahşerde bütün insanları kendi imamlarının arkasına çağıracağız. Yevme ned'u kullu unasin bi bütün insanları kendi imamlarıyla birlikte, önderleriyle birlikte çağıracağız. Bu dünya hayatı hayattan ibaret değildir. Bakın Cenab-ı Allah hatta bu dünya hayatını hayattan bile saymıyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyle ne diyor? Tebareke de hepiniz biliyorsunuz. Ellezi halakal ve vel hayat. O Allah ki ölümü ve hayatı yarattı. Yani dünyanın neticesi ölümdür. Buna hayat bile demiyor Kur'an-ı Kerim. Hayatı yarattı ahiret. Çünkü ahiretin iptidası da devamı da hayattır. Hayatla başlar, hayatla devam eder. Ahirette ebedi hayat var. Onun için ayet-i kerime böyle başlamış. Ölüm dünyada hayat ahirettedir Kur'an'ın nazarında. Bu bitti. İnnemel amalu bilhavatin diyor Peygamber Hazreti Selam değil mi? Ameller sonlarıyla, neticeleriyle değerlendirilir. Dünya hayatı da ölümle değerlendiriliyor. Dünya hayatıyla ilgili değerlendirme ölümümüzle başlayacak. Bu işte anlatılan kasabaların bir kısmı kavmi helak edildi ve kimisi ayaktadır, kimisi de tırpanla biçilmiş gibi hasat edilmiştir. Peki Cenab-ı Allah Firavunu ve kavmini suda boğdu. Lut kavmini gördüğümüz şekilde helak etti. Salih kavmini, Hud aleyhisselam kavmini yine gördüğümüz şekilde helak etti. Allahü Teala bunlara zulüm mü ediyordu? Hiçbirimiz elbette öyle diyemeyiz. Gerçekte öyledir zaten. Zulmetmiyordu. İşte ayet-i kerime de şöyle böyle diyor. وَمَا وَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ وَلَمُوْا الْفُسَهُ Biz onlara zulmetmedik. Onları helak etmekle biz onlara zulmetmedik. Niçin? Çünkü kıssaları gördük. Onlara ne kadar peygamberlerin ne büyük sabırlar gösterdiğini. Hatta bu sure Nuh Aleyhisselamla başlıyor değil mi? Kıssalara. Nuh Aleyhisselam'dan bu yana peygamberlerin ne kadar sabırlar gösterdiğini gördük. Ne deliller getirdiklerini, ne diller döktüklerini gördük. Medyen kavmini gördük. Şuayb Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam neyi eksik bıraktılar? Ve helak edildi kavimleri, iman etmeyenleri. Bu durumda haşa onların zulme uğramış olduklarından kimse söz edebilir. İşte Cenab-ı Allah diyor ki وَمَا وَلَمْنَاهُمْ lakin وَلَمُوا اَنْفِسَا Peki bu kafirler, kafir kavimler peygamberlere baş kaldırırken neye güveniyorlardı? İki şeye güveniyorlardı. Eğer inançları varsa uydurma ilahlarına güveniyorlardı. Bir de kendi güç ve kuvvetlerine inanıyorlardı. Yani günümüz kafir medeniyeti, cahil medeniyeti gibi. Kendi gücüne inanıyor. Ona güveniyordu. Aslında güçlerinin dahi bir işe yaramadığının Allahü Teala her sene en az birkaç defa gösteriyor. Hani Tevbe Suresi'nin sonunda diyor ya Estağfirullah. E <gülüyor> velâ kulli Onlar görmüyorlar mı ki her sene bir veya iki defa sınanıyorlar. Sonra yine de tövbe etmiyorlar. Akılları başlarına gelip ibret almıyorlar. Her sene sadece Amerika'da en azından iki üç tane fırtına oluyor. Ey Amerika senin gücün nerede? Ve bu fırtına Cenab-ı Allah'ın sana gösterdiği imtihanlardan sadece bir imtihandır. Yalnız Amerika'ya, bütün dünyayı bu imtihandır bu. Tüm dünya bununla imtihan ediliyor. Cenab-ı Allah ne diyor? وَمَا قَوْمُ minkum bi بِبَعِيدٍ Değil mi? Lut kavminin helak edildiği yerler sizden uzakta değildir. Aynı şeyi günümüzde çok rahat bir şekilde yahu Japonya bunca uygarlığıyla, Tuzsunami ile bu kadar helak olunca bizden uzakta değil ki. Dün gibiydi. Ne yapabildiler ki? Ne yapabildiler? Biz çok güçlü, Allah-u Teala dilese o güçlü evlerini yapılarını da başlarına geçirir. Fakat Cenab-ı Allah'ın sana vereceği sınav, sana vereceği bela tek bir türden değil ki. Ve etâhumul azabu min haythu lem yahtesibû azap onlara beklemedikleri zannetmedikleri ummadıkları yerden geldi diyor. Bunlar sınavdır. Bunlar insanların akıllarını başlarına alması için bir uyarıdır. Yani diyor ki gücünüze bel bağlayarak bana kafa tutmayın. Ha! Birisi diyebilir ki peki iman etse dünya Bunlar olmayacak mı? Bilemeyiz. Belki de olmaz. Ama olsa bile o zaman biz bunları mümin olarak şimdi algıladığımız gibi algılarız. allah Teala bir kavmi helak ettiği zaman helak edilen kavim için azaptır o olay. Aynı olay müminler için de rahmettir. Bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü selam şöyle buyuruyor. Diyor ki Bir ordu gelecek Kabe'yi yıkmak üzere Bunlar Yolun ortasındayken Cenab-ı Allah Başlarıyla sonlarıyla hepsini Yerin dibine geçirecek Ayşe radıyallahu anh diyor ki Ya Resulallah Belki aralarında gerçekten Hacca gelmek isteyen var Veya umre yapmak isteyen var Beyti ziyaret etmek isteyen var Kimisi ihtiyacı dolayısıyla onlara katılmış olabilir. Yani niyeti Kabe'yi yıkmak olmayan başkaları da birlikte olanlar var. Ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Yuhsefu bi evvelihim ve ahirihim thumma yub'athûne ala niyâtihim. Tepeden tırnağa kadar hepsi yerin dibine geçirilecekler ama niyetlerine göre bas olunacaklar. Böyle bir hadisede mümin ölürse şehittir. Kafir ölürse azap, dünya, ahiretteki azabı dünyada başlamış olur. Dünyadan oradan başlamış olur. Arada böyle bir ciddi fark var. İman öyle bir göstergedir. Öyle bir, ne, bileyim, ne diyelim, ayırıcı böyle bıçakla ortadan keser gibi. Ayırıyor. Evet. Bunlar işte... Allah'ın dışında diyor anhum. dedik ya kafa tutanlar iki şeye güvenerek ya ilahlarına işte düzenlerine, nizamlarına teknolojilerine günümüzde değil, değil mi? sistemlerine, şularına, bunlara inanıyorlar. Ondan bekliyorlar. Allah'ın azabı gelse bile bunlar bizi korur. Biz de diyoruz ki hayır koruyamaz. Koruyamamın da ufak tefet bunlar ufak tefek görünüşte ama ciddi gerekçeleridir. Bu kadar bile, işte buyurun, dünyanın en güçlü ülkesi Amerika bir fırtına karşısında şu kadar kişi gidiyor, bu kadar gün elektriksiz kalıyor, bilmem ne oluyor vesaire, vesaire. Bitti. İşte bir şey ifade etmeyebiliyor. E onun için cenab Allah ne diyor? فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ min دُونِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا Rabbinin emri geldiği zaman onların Allah'tan başka dua edip yalvarıp ibadet ettikleri o ilahlarının onlara hiçbir faydası olmadı. Hiçbir faydası olmadı. Ya. Üstelik وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَا تَتْبِيمُ Taksir demek. Ve onların hüsranlarını arttırmaktan başka, hüsranlarından başka, hüsrandan başka hiçbir şeylerini ziyadeleştirmediler, arttırmadılar. Çok ciddi bir uyarıdır bu da. Ey insanlar diyor, sizin hüsranınızı arttıracak kimselerin arkasından değil, sizi cehenneme götürecek firavunların evet. ve firavunun takipçilerinin peşinden değil, Onların nizamlarının müminleri değil, rasullerin izinden gidin, onları takip edin, onların getirdikleri akidenin, onların getirdikleri nizamın dinin müminleri olun. Ve k Zalik ahdurabbika ıza ahdal Qurra vehi zalimetul Allah Allah. İşte Rabbin bir kasabayı bir ülkeyi azap ile yakaladığı zaman zalim olduğu halde işte böyle alır. Zulüm etmiş olduğu halde bir kasabayı bir ülkeyi bir medeniyeti bir şehri azapla yakaladığı zaman işte böyle yakalar. Hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki İnne Allahu Taala yumli'u'z zalim. Yumli'u'z zalim hatta iza akhadahu lam yuflituh. Allah zalim, mühlet verir. Fakat onu bir yakaladı mı bir daha bırakmaz. Allahu Azapla bir yakaladı mı artık şey bir tane. İşte Allah'ın yakalayışı hem çok can yakıcı hem de şiddetli ve çetindir. İnne fi zalika <Sessiz> limen khafe azabel ahira. İfadenin de can alıcı noktası bu. Şüphesiz bunda Ahiret azabından korkan kimseler için bir ayet vardır. İbret vardır. Belge vardır. işaret vardır. Delalet vardır. Kime? Ahiret azabından korkanlara. Eğer ahiret azabından korkup korkmadığımızı ölçü ölçmek istiyorsak, yani öyle inanın bu dinde ifade yerindeyse kemiyet ve keyfiyet itibariyle tespit edilemeyecek hiçbir şey yok. Korku, bunun ölçüsü yok. İman ölçüsü yok, var, var. ...bu anlatılanlar... ...eğer seni ürkütüyorsa... ...ondan sonra senin... ...kendini gözden geçirmene... ...sebep teşkil ediyorsa... ...kendini gözden geçirmekle birlikte... ...yanlışlıklarının en azından bir kısmını... ...bunların uğradıkları azabın... ...benzerinden korktuğun için... ...düzeltmeye itiyorsa... ...sen... Ahiret azabından korkuyorsun. İşte bu bir ölçüdür. Ama okuyorsun. Buradan girdi, buradan çıktı. Bir kulaktan giriyor, öbüründen çıkıyor. Hayır. Resulullah Kur'an'ın böyle okunup anlaşılmasından Allah'a şikayet etmiştir. Diyor. Rabbim, benim kavmin bu Kur'an'ı terk edilmiş, hecredilmiş bir kitap olarak aldılar diyor. Ona iltifat etmiyorlar. Ondan etkilenmiyorlar. Onunla kendilerini, hal ve hareketlerini ölçü biçmiyorlar. Ona göre hayatlarını şekillendirmiyorlar. Tanzim etmiyorlar. Kur'an, bir diğer ifadeyle İslam, maşallah ne kadar güzel, ne kadar büyük kitap, maşallah maşallah demek için gelmiş bir kitap değil ki. Bu Kur'an hayatı şekillendirmek, hayatın her karesine kendi kimliğini kazımak için gelmiş bir kitaptır. Bu Kur'an her kelimesiyle hayatta karşılığı olsun diye gelmiş bir kitaptır. Hiçbir kelimesinin hatta harfinin dahi karşılıksız kalmasına bu kitabın tahammülü yoktur. Niçin okuyoruz? Evet, her bir harfi için on hasene vardır. Bu maksatla da okuyoruz elbette. Allah'tan ecir bekleyerek okuyoruz. Fakat Kur'an'ın her bir harfinin okunmasının on hasenesi varsa, kardeşlerim, şunu da düşünelim: Her bir harfin hayata geçirilmesinin hazenesi kaç? bir harfini okuduğunuz zaman on hasene yazıyor Allahü Teala. Bundan şüphe yok. O harfleri hayata bakış edelim. Öyle ki fertlerimize bakıldığı zaman her bir hareketinden Kur'an'ın bir hükmü okunsun. Hayatımıza, toplumsal hayatımıza, siyasal hayatımıza, ahlakımıza, siyasetimize, ekonomimize bakıldığı zaman Kur'an'ın bir veya birkaç ayeti birden hatırlansın görülsün. O ayetlerin hayatta yürüdüğü, hayatta etkin olduğu görülsün. Bu olmayınca Kur'an ölüdür. En basit örnek düşünün ki Kur'an namaz kılın diyor. Ve sen de okuyorsun ve kılmıyorsun. Bunun kıymeti ne? Evet namaz kılıyoruz ama Kur'an'ın diğer ayetleri nerede kardeşler? Yoksa vaziyet merhum Mehmet Akif'in şu kadar yıl önce yakındığı gibi midir? Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. Ya. ama bu din göklerden yere yerde yaşanmak için indi Kur'an'ı ne zaman Allahü Teala yerden kaldıracak kıyamete birkaç gün birkaç saat veya sınırlı bir vakit kala kaldıracak niçin çünkü artık onunla amel edilmeyecek zaman yer ve mekan geçmiş olacak Madem ki kıyametin kopması yaklaşmamıştır bugün yarın diyeceğimiz bir halde değildir artık öyle bir kesinlik yok o halde bu Kur'an yere uygulanacaktır yere dansil olmuştur bu Kur'an hayatta kendisini gösterecektir Allah'ın hayırlı kulları kimdir diyor Peygamberzasselam bu Görüldükleri zaman Allah hatırlanan kimselerdir. Biz nasıl Allah'ı hatırlayacağız gördüklerimizle? Bakacağız ki her bir hali bir ayet. Ona baktığımız zaman Kur'an okuyor gibi olacağız. Peki bu topluma baktığınız zaman Kur'an'ı hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyoruz. Hatırlıyoruz. Tersinden hatırlıyoruz. Ya Rabbi bu cemiyet Kur'an'dan ne kadar uzak diyoruz. Öyle hatırlıyoruz. Adım başı bir kumarhane Yok totusu, yok notusu, yok iddiası, yok şusu, yok busu. Adım başı Erkekler tarafından da, kadınlar tarafından da Allah'ın ayetleri işleniyor, çiğneniyor. Demiyor mu Allahü Teala müminlere? Ya kullil müminine yeğuddûne min ve ve'ye'fadû kurucu. Mümin erkeklere de, gözlerini haramdan korusunlar, namus ve iffetlerini korusunlar, muhafaza etsinler. Demiyor mu ki yine Kur'an-ı Kerim hemen akabinde وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُلْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُّجَهُنَّ وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَةَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا diye devam ediyor. Mümin kadınlara da söyle. Gözlerini haramdan korusunlar. Namuslarını, iffetlerini korusunlar. Efendim işte ziynetlerini yabancılara vesaireye şunlar müstesna açmasınlar demiyor. Bildiğiniz ayetler bunlar. Demiyor mu ki Kur'an-ı Kerim eğer faizden vazgeçmezseniz Allah'a ve Rasulüne karşı savaş açmış olduğunuzu biliriz. Ya ben tramvaydan iniyorum buraya gelene kadar Allah'a ve Resulüne savaş açmış en az beş on tane müessese sağlı solu yanından geçerek geliyoruz. Yürüdüğümüz 200 metrelik bir mesafe Demiyor mu ki Rasulullah Aleyhisselam Allah'ın hadlerinden bir haddin uygulanması müminler için 40 gün insanlar için hatta 40 gün sabahleyin onlara yağmur yağdırılmasından daha hayırlı. Biz haddin uygulanmasından vazgeçtik. O değil mevzuba Allah'ın hudutları çiğnenip duruyor. Nelerden en azından dünya namına nelerden mahrum olduğumuzu varın sayın efendim. Bilmem daha fazla saymaya gerek var mı? Daha mahkemelerin hükümlerinden bahsetmedik. Dairelerin, resmi dairelerin, evvel söyleyeyim, dönen dolaplardan, rüşvetlerden, zulümlerden, ahlaksızlıklardan terazilerimizin yanlış tarttığından Şusundan buzundan küçüğümüze büyüğümüze kadar. işte baktığımız zaman Kur'an'ı böyle hatırlıyoruz. Kur'an böyle hatırlanıyor. Kur'an yok diyoruz. Zannediyorsunuz ki kıyamete bir saat kaldı kalacak. Cenab-ı Allah da Kur'an-ı Kerim'i kaldırmış. Herkes unutmuş Kur'an'ı. Biz Kur'an'ın tekrar yere, insanların üzerine, insanlar arasına inmesi ve hayat bulması için vazifeliyiz. Ay yani Allah şanlamasın peygamberliğe hazırlanıyorsun falan değil bu. Anlıyorsunuz ne demek istediğimizi. Kur'an'ı hayata tatbik etmekle mükellefiz. Kendi hayatımıza, çoluğumuzun, çocuğumuzun hayatına. Ulaşabildiğimiz kimselerin hayatına. Elimizle, dilimizle, kalbimizle bunu sağlamanın yollarını arayacağız. Vazifemiz budur. Sorumluluğumuz budur. Bunun dışındakiler hepsi teferruat. Hepsi teferruat. <gülüyor> Hayatımızın esası, gayelerimizin esası temeli bu dinin Hayata hükmederek, hayatta yaşanarak yaşamasıdır. Yaşamasıdır. Din hayatta yok. Bunun farkında olmak zorundayız. Bunu kabullenmekten başka çaremiz yok. Gerçek bu. Ama bu din hayatın kendisi olmak içindir. Ahlakımızdan, akidemizden başlayarak... Ferd olarak evvela biz tavizsiz bir şekilde İslam'ı yaşamakta kesin kararlı olmak durumundayız. Rabbim bu mevzuda hepimize burada olanlara da olmayanlara da hem intibah versin hem samimiyet versin hem muvaffakiyet ihsan büyürsün inşallah. Ondan sonra devam ederiz inşallah.